Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Kayıp Futbolcu Baker sokağındaki evimize garip telgrafların gelmesine alışkındık. Ama 7-8 yıl önce sisli bir Şubat sabahında elimize geçip de Bay Sherlock Holmes'un kafasını 15 dakika kadar karıştıran bir telgraf vardı ki onu özellikle iyi hatırlıyorum. Holmes'un adına yollanmıştı ve içeriği şöyleydi. Lütfen beni bekleyin. Korkunç bir şanssızlık. Sağ açık kayıp. Yarın gerekli. Overton. Posta damgası Strent ve 10.36'da gönderilmiş dedi Holmes mesajı tekrar tekrar okuyarak. Bay Overton'un bunu gönderirken fazlasıyla gergin olduğu kesin. Ne istediği pek anlaşılmıyor. Ben bugünkü Times'ı okuyana kadar herhalde gelmiş olur. O zaman her şeyi öğreneceğiz. Böyle monoton günlerde sıradan bir vaka bile iyi gelir doğrusu. İşlerimiz gerçekten de iyi gitmiyordu. Böyle hareketsiz dönemlerden korkmayı öğrenmiştim. Dostumun aklı anormal denilebilecek kadar aktif olduğu için üzerinde çalışabilecek şeylerden uzun zaman uzakta kalmasının tehlikeli olduğunu tecrübelerime dayanarak biliyordum. Bir zamanlar olağanüstü kariyerini tamamıyla sona erdirmekle tehdit eden uyuşturuculara karşı eğilimiyle yıllar boyu savaşmış, onlara olan ilgisini azaltmayı başarmıştım. Normal koşullar altında o yapay uyarıcılara karşı bir açlık beslemediğini artık biliyordum. Ama iblisin henüz ölmediğinin de farkındaydım. Sadece uyuyuyordu. Bu uykunun hafif olduğunu ve uzun süre işsiz kaldığı dönemlerde Holmes'ün umursamaz yüzünde, anlaşılmaz gözlerinde beliren uzak ve düşünceli ifadenin uyanışın yakın olduğunu gösterdiğini biliyordum. Bundan dolayı her kim değilse artık bilmece misali mesajıyla ortaya çıkıp dostumun fırtınalı hayatındaki tüm tehlikelerden daha tehlikeli olan hareketsizliği yok eden bu Bay Overton'a müteşekkirdim. Düşündüğümüz gibi telgrafın gelmesinden kısa süre sonra onu gönderen de gelmişti ve Cambridge Trinity Yüksek Okulu'ndan Cyril Overton'un kart viziti et ve kemikten 100 kiloluk devasa boyutlarda genç bir adamın gelişini bize müjdeledi. Geniş omuzları kapı aralığını tamamen kapatırken endişe kaplı yorgun ama hoş yüzüyle bir bana bir Holmes'e bakıyordu. Bay Sherlock Holmes Dostum eğilerek selam verdi. Scotland Yard'a gittim Bay Holmes. Müfettiş Stanley Hopkins'le görüştüm. Size gelmemi o tavsiye etti. Vakanın gördüğü kadarıyla polisten çok sizi ilgilendireceğini düşündüğünü belirtti. Lütfen oturup meselenin ne olduğunu açıklayın. Korkunç bir şey Bay Holmes. Tek kelimeyle korkunç. ''Saçlarımın bembeyaz olmamasına şaşırıyorum. Godfrey Stanton ismini duymuş olmalısınız. Bütün takımın dayanak noktasıdır o. Üçüncü çeyrek çizgisinde Godfrey'imden olmaktansa başka iki adamı feda edebilirim. Geçme, yakalama, koşmada olsun kimse onun eline su dökemez. Kafası çalışıyor ve hepimizi bir arada tutabiliyor. Ne yapacağım ben şimdi? Size sormak istediğim buydu Bay Holmes.'' Yedekte murhouse var ama antrenmansız ve taç çizgisinin hemen yanından gitmektense doğrudan hücum takıma yönelir her zaman. İyi bir vurucu orası öyle ama öte yandan hızlı karar veremiyor. Hem sonra hiç de hızlı koşamıyor. Of Morton ya da Johnson yani şu Oxford uyanıkları hemen etrafını saracaktır. Stevenson yeterince hızlı ama 25 çizgisinden yere atılamaz ve atılamayan topa vuramayan bir hücum oyuncusu hiçbir işe yaramaz. Bay Holmes, Godfrey Stanton'ı bulmama yardım etmediğiniz takdirde işimiz bitiktir. Dostum şaşkın bir ilgiyle dinlemişti bu son derece enerjik, samimi ve uzun konuşmayı. Ziyaretçimiz sessizleşince Holmes elini uzatıp sıradan kişiler kitabının S harfini raftan indirdi. Çeşitli bilgilerle dolu o madeninde ilk defa boşa kazı yapıyordu. ''Arthur Stanton var, kalpazanlıkta yükselen genç.'' diye konuştu defterini karıştırmayı devam ederken. Bir de asılmasına yardımcı olduğum Henry Stanton var. Ama Godfrey Stanton benim için tamamıyla yeni bir isim. Şaşkın görünme sırası ziyaretçimizdeydi şimdi. Fakat Bay Holmes ben sizin her şeyi bildiğinizi sanırdım dedi. Şey Godfrey Stanton ismini duymadıysanız Cyril Overton'u da hiç duymamışsınızdır herhalde. Holmes kafasını hayır anlamında salladı neşeyle. İnanılmaz bir şey diye atıldı atlet heyecanla. ''Ama ben Galler'le oynarken İngiltere için ilk yedekteydim ve bu yıl üniversite takımının kaptanlığına yükseldim. Ama bunlar bir şey değil, İngiltere'de Godfrey Stanton'ı tanımayan tek bir kişinin kaldığını duysam inanmazdım. O çok güçlü bir hücum oyuncusudur. Cambridge, Blackheat ve Beş de uluslararası oyun oynadı. Tanrı aşkına, Bay Holmes siz nerede yaşıyorsunuz?'' Holmes genç devin masum şaşkınlığı karşısında gülmeden edemedi. Benden çok daha farklı bir dünyada yaşadığınız kesin Bay Award'un. Daha tatlı, daha sağlıklı bir dünyada. Mesleğimde toplumun pek çok yönüyle ilgilenmek zorunda kalmışımdır ve sevinerek şunu söyleyebilirim ki, İngiltere'nin en sağlıklı yeri olan amatör spora dalmak zorunda kalmadım asla. Ne var ki bu sabah bize yaptığınız bu beklenmedik ziyaret, temiz hava ve sporun olduğu yerde bile işimin olabileceğini göstermiş bulunuyor. Onun için şimdi sevgili beyefendi sizden oturmanızı ve ne olduğunu bana sakince anlatmanızı sonra da size nasıl yardımcı olabileceğimi söylemenizi rica edeceğim. Genç Overton'un yüzü aklından çok kaslarını kullanmaya alışmış birinin sıkılmış haline büründü. Ama yavaş yavaş ve burada anlatmaya gerek olmayan pek çok belirsizlik ve tekrardan sonra son derece ilginç bir hikaye serdi önümüze. Durum şöyle Bay Holmes. Daha önce söylediğim gibi ben Cambridge Üniversitesi'nin bir takımının kaptanıyım ve Godfrey Stanton da elimdeki en iyi adam. Yarın Oxford'a karşı oynayacağız. Dün hep beraber şehre gelip Bentley Oteli'nde yerleştik. Saat 10'da bütün odaları dolaşıp çocukların yatıp yatmadıklarını kontrol ettim. Çünkü takımın formda kalması için sıkı çalışmanın, iyi uykunun şart olduğuna inanıyorum. Godfrey odasına çekilmeden önce biraz lafladık. Solgundu ve canı bir şeylere sıkılmış görünüyordu. Ne olduğunu sordum, iyi olduğunu, sadece hafif bir baş ağrısı çektiğini söyledi. İyi geceler dileyip yanından ayrıldım. Yarım saat kadar sonra otelin görevlisi geldi ve Godfrey için bir notunun olduğunu söyleyen kaba görünüşlü, sakallı bir adamın kapıda olduğunu belirtti. Godfrey henüz yatmamıştı ve not ona iletildi. Notu okuyunca yüzü bembeyaz kesilmiş bir halde sandalyesine vermiş. Görevli öyle korkmuş ki neredeyse koşup beni çağıracakmış ama Godfrey onu durdurmuş ve biraz su içtikten sonra kendine gelmiş. Ardından aşağıya inmiş, holde onu bekleyen adamla biraz konuşmuş. Sonra da ikisi beraberce gitmiş. Resepsiyon görevlisinin gördüğü son şey, ikisinin Strand yönünde neredeyse koşarak uzaklaştıkları. Bu sabah kalktığımızda Godfrey'in odası boştu, yatağına hiç girmemişti ve eşyalarının tümü bir gece önceki yerindeydi. Yabancının notundan sonra gitmişti ve ondan beridir kimseden hiçbir şey duymadık. Artık asla geri gelmeyeceğine inanmaya başladım. Bir sporcuydu o, tam bir sporcuydu ve üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü bir sebep olmadan ne antrenmanını bırakırdı ne de kaptanını. Hayır, başına bir şeylerin geldiğini, onu bir daha asla göremeyeceğimizi hissediyorum. Sherlock Holmes bu ilginç hikayeyi son derece dikkatli bir şekilde dinlemişti. Peki ne yaptınız? diye sordu. Oradakilerin bir şey bilip bilmediklerini öğrenmek için Cambridge'e bir telgraf çektim. Cevap geldi, Godfrey'i kimse görmemiş. O saatte Cambridge'e dönmüş olma ihtimali var mı? Evet, geç saatte bir tren vardı, 11'i çeyrek geçe. Fakat şu ana kadar öğrendiklerinize göre o trene binmemiş. Evet, kimse görmemiş onu. Sonraki adımınız ne oldu? Lord Mount James'e bir telgraf yolladım. Neden? Godfrey yetimdir ve Lord Mount James'te en yakın akrabasıdır. Bildiğim kadarıyla amcası. Öyle mi? Bu olaya yeni bir ışık tutuyor. Lord Mount James İngiltere'deki en zengin insanlardan biridir. Godfrey'in de öyle söylediğini duymuştum. İkisi yakın mı? Evet, Godfrey Lord'un varisi ve adam da 80'ine yakın. Üstelik gut hastası. Parmak boğumlarıyla Bilardo kasını tepeşirleyebildiğini söylüyorlar. Hayatı boyunca Godfrey'e tek bir kuruş vermemiştir. Çok cimridir. Ama sonunda her şey çocuğa kalacak. Lord Mont James'tan haber aldınız mı? Hayır. Arkadaşınızın ona gittiğini düşünmenize sebep olan nedir peki? Dün gece onu endişelendiren bir şey olduğu kesindi ve bu şey parayla ilgili ise en yakın akrabasının yanına gitmiş olması mümkün. Her ne kadar o cephede fazla şansının olmayacağını düşünsem de Godfrey yaşlı adamdan hoşlanmazdı. Başka çaresi olsa kesinlikle gitmeyeceğinden eminim. Peki bunu yakında öğreniriz. Arkadaşınız gerçekten de akrabası Lord Mont James'in yanına gittiyse geriye kaba görünüşlü adamın ziyaretini ve gelişinin yarattığı heyecanı açıklamak kalıyor. Cyril Overton başını ellerine gömdü. ''Bunlardan hiçbir şey çıkaramıyorum.'' dedi. ''Sakin ol, sakin ol. Önümde güneşli bir gün var ve olayı araştırmak beni memnun edecek.'' dedi Holmes. ''Bu genç beyefendinin gelemeyeceğini varsayarak maçınıza hazırlanmanızı öneririm. Dediğiniz gibi gerçekten önemli bir şey yüzünden kaybolmuş olması gerekir ve aynı sebep onu bir süre daha uzak tutacaktır. Beraberce otelinize gidelim de resepsiyon görevlisinin olayı aydınlatıp aydınlatamayacağına bir bakalım.'' Charles Holmes alçak gönüllü görgü tanıklarının güvenini kazanmakta tam bir ustaydı. Godfrey terk edilmiş odasının sessiz ortamında resepsiyon görevlisinin bildiği her şeyi kısa sürede öğrenmişti. Bir gece önceki ziyaretçi bir beyefendi değildi ama bir işçi gibi de görünmüyordu. Görevlinin sıradan bir adam dediği biriydi. Kırsakallı, solgun yüzlü, sade giyimli, elli yaşlarında bir adamdı. Adam çok endişeli görünüyordu ve resepsiyon görevlisi notu uzatan elinin titrediğini fark etmişti. Godfrey Stanton notu cebine takıştırmış ve holde bekleyen adamla tokalaşmamıştı. Biraz konuşmuşlar, görevli ''zaman'' kelimesini duyabilmiş, ardından anlatıldığı gibi koşarak gitmişlerdi. Bütün bunlar otelin saatiyle on buçukta olmuş. ''Evet, şimdi olanlara bir bakalım'' dedi Holmes, Stanton'ın yatağına oturarak. ''Siz gündüz görevlisisiniz, öyle değil mi?'' Evet efendim. Saat 11'de görevimi bıraktım. Gece görevlisi bir şey görmemiştir herhalde. Öyle mi? Hayır efendim. Geç saatte bir grup tiyatrocu gelmiş. Başka kimse yok. Dün bütün gün siz mi görevliydiniz? Evet efendim. Bay Stanton'a herhangi bir mesaj götürmüş müydünüz? Evet efendim. Bir telgraf. Ya. Bakın bu ilginç. Saat kaçta? 6 civarında. Telgraf eline geçtiğinde Bay Stanton neredeydi? Burada. Odasında. Telgrafı okurken yanında mıydınız? Evet efendim. Bir cevap yazdı. Cevabı siz mi götürdünüz? Hayır, kendisi götürdü. Sizin yanınızda yazdı cevap öyle mi? Evet efendim. Ben kapının orada duruyordum ve o şuradaki masada sırtı bana dönük haldeydi. Yazmayı bitirdiği zaman "Tamam sen gidebilirsin. Ben bunu kendim gönderirim." dedi. Neyle yazdığını görebildiniz mi? Dolma kalemle efendim. Telgraf formu masadakilerden biri miydi? Evet efendim, en üsttekiydi. Holmes ayağa kalktı. Formları alarak pencereye gitti ve en üsttekini dikkatlice incelemeye koyuldu. Kurşun kalemle yazmaması çok kötü, dedi. Formları eski yerlerine atarken hayal kırıklığıyla omuzlarını silkerek. Sen de sık sık görmüşsündür Watson, kurşun kalemin baskısı genelde alttaki kağıda geçer. Mutlu pek çok evleri yıkan bir gerçektir bu. Ne var ki burada herhangi bir iz bulamıyorum. En azından kalın uçlu bir tüy kalemle yazdığını görüyorum ve bu da büyük bir şans. Çünkü bu kurutma kağıdının üzerinde bir şeyler bulabileceğimiz anlamına geliyor. Ah evet işte bulduk. Holmes kurutma kağıdından bir parça yırtıp bize döndü ve aşağıda bir kopyasını çizdiğim hiyeroglifimsi yazıyı gösterdi. Cyril Overton çok heyecanlanmıştı. Aynaya tutalım hemen diye bağırdı. Buna gerek yok, dedi Holmes sakince. Kağıt çok ince ve arkasından okuyabileceğiz. İşte şöyle. Kağıdı çevirdi ve hep beraber okumaya başladık. Demek kayboluşundan sadece birkaç saat önce Godfrey Stanton'ın yazdığı telgraf bu şekilde bitiyor. Okuyamadığımız en azından 6 kelime daha olmalı. Geriye kalanlar, Tanrı aşkına yardım edin bize. Genç adamın yaklaşan korkunç bir tehlikeyi sezdiğini ve onu bundan koruyabilecek birinin varlığını gösteriyor. Bize kelimesine dikkatinizi çekerim. Meselenin içinde bir kişi daha var. Bu kişi, kendisi de çok korkmuş görünen soluk yüzlü sakallı adamdan başka kim olabilir? Peki, Godfrey Stanton ile bu sakallı adamın arasındaki ilişki nedir? İkisinin de içinde bulundukları tehlikeden kurtuluş olarak gördükleri kişi kim? Araştırma alanımızı şimdiden bu iki öğeye kadar daraltabildik. Telgrafın hangi adrese yollandığını öğrensek yeter diye teklifte bulundum. Kesinlikle sevgili Watson bu düşüncen çok yerinde. Aklımdan geçmişti fakat postaneye dalıp başka birinin mesajının kopyasını görme talebinde bulunursan memurlar buna pek hala karşı koyacaktır. İşin içine bürokrasi girdi mi böyle oluyor. Biraz incelik ve ustalıkla bu sorunun üstesinden geleceğimizden eminim. Bu arada Bay Overton sizin şahitliğinizde masanın üzerinde bırakılan bütün bu kağıtların neler olduğuna bakmak isterim. Masanın üzerinde mektuplar, faturalar ve defterler vardı ve Holmes hızlı, heyecanlı parmaklar ve dikkat kesilmiş meraklı gözlerle her birini inceledi. ''Burada hiçbir şey yok.'' dedi sonunda. ''Bu arada arkadaşınızın sağlıklı bir genç olduğunu tahmin ediyorum. Bir şeyi yoktu ya. Bir kaya kadar sağlamdır. Ciddi şekilde hastalandığı bir zaman oldu mu? Tek bir gün bile olmadı. Bir keresinde kuru bir öksürükle yatmıştı.'' Bir defasında da disk kapağı yerinden kaydı ama ikisi de çok önemsiz şeylerdi. Belki de sandığınız kadar güçlü değildi. Gizlediği bir sorununun olduğunu düşünmek için bazı sebepler... Sizin onayınızla buradaki kağıtlardan bir iki tanesini alacağım. İleriki araştırmalarımızda lazım olabilirler. Bir dakika bir dakika diye bağırdı aksi bir ses ve dönüp baktığımızda kapıda duran tuhaf küçük yaşlı bir adam gördük. Geniş kenarlı silindir bir şapka ve beyaz bir kravatın tamamladığı kıyafetleri siyahtı. Kaba bir papaz ya da bir levazı gibi görünüyordu. Kaba ve garip görünümüne rağmen sesinde sert bir ton ve hareketlerinde dikkati ona yönlendiren bir keskinlik vardı. ''Siz kim oluyorsunuz ve beyefendinin kağıtlarına dokunma hakkını nereden alıyorsunuz?'' diye sordu. ''Ben özel bir dedektifim ve beyefendinin ortadan kayboluşunu araştırıyorum.'' ''Ah özel dedektif öyle mi? Peki sizi kim tuttu öyleyse?'' Buradaki beyefendi, Bay Stanton'ın arkadaşı, Scotland Yard'dan bana gönderildi. Siz kimsiniz beyefendi? Cyril Overton efendim. O halde bu telgrafı bana yollayan kişi sizsiniz. Benim adım Lord Mont James. Bicewater otobüsü ne kadar hızlı getirdiyse geldim. Demek bir dedektif tuttunuz. Evet efendim. Masraflarını karşılamaya hazır mısın peki? Hiç kuşkum yok efendim. Arkadaşım Godfrey onu bulduğumuzda masrafları karşılamaya hazır olacaktır. Peki ya hiç bulunmazsa? He? ''O zaman ne olacak? Cevap ver bakalım.'' ''Öyle bir durumda ailesinin, böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin.'' diye bağırdı küçük adam. ''Benden bir kuruş bile alamazsınız. Tek bir kuruş bile. Bunu da böylece anlamış olun Bay Dedektif.'' ''Bu genç adamın sahip olduğu bütün aile benim ve bundan ben sorumlu değilim. Godfrey ileride herhangi bir şey bekliyorsa, bu paramı hiçbir zaman boşuna harcamadığım içindir. Ve bu yaşımdan sonra başlamaya da niyetim yok.'' İstediğiniz gibi alabileceğinizi sandığınız şuradaki kağıtlara gelince onların arasında değerli sayılabilecek en ufak bir şey varsa onlara ne yapmayı düşündüğünüzü mahkemede açıklamak zorunda kalacaksınız. Peki hala efendim, dedi Sherlock Holmes. Bu arada bir şey sormama izin verin. Genç adamın kayboluşuyla ilgili kendinizce herhangi bir teori ürettiniz mi? Hayır efendim, üretmedim. O kendine bakabilecek yetişkin biri ve kendini kaybedecek kadar aptalca bir şey yaptıysa onun peşine düşme sorumluluğunu üstlenmeyi kesinlikle reddediyorum. Durumunuzu gayet iyi anlıyorum, dedi Holmes gözlerinde bir hinlikle. Ama siz benimkini tam olarak anlayamamış olabilirsiniz. Godfrey Stanton parasız bir hayat sürmüşe benziyor. Şayet kaçırıldıysa bunun nedeni kendisinin sahip olduğu bir şey olamaz. Sizin zenginliğiniz ise yurt dışından bile biliniyor. Lord Mount James ve yeğeninizin, özellikle sizin eviniz, alışkanlıklarınız ve hazinelerinizle ilgili bilgi toparlamak isteyen bir çete tarafından kaçırılmış olması çok mümkün. Nahoş ziyaretçimizin yüzü bir mendil kadar beyazlaştı. ''Tanrı bizi korusun efendim, bu nasıl bir düşünce? Öyle korkunç bir şey aklıma gelmemişti hiç. İnsaniyetten yoksun, ne dolandırıcılar var bu dünyada. Fakat Godfrey iyi bir çocuk, sadık bir insan. Dünyadaki hiçbir kuvvet onu amcasına ele vermeye zorlayamaz. Gümüşleri bu akşam bir bankaya aktaracağım. Bu arada Bay Dedektif, hiçbir şeyden kaçınmayın. Godfrey'i sapa sağlam geri getirebilmek için her taşın altına bakmanız için size yalvarıyorum.'' Paraya gelince, şey, bir beşlik, hatta ve hatta bir onluk söz konusu olduğu sürece her zaman bana güvenebilirsiniz. Soylu cimrimiz sakinleştikten sonra bile bize yardım edebilecek herhangi bir şey söylemedi. Çünkü yeğeninin özel hayatı ile ilgili çok az bilgisi vardı. Tek ipucumuz yarım telgraftı ve Holmes bir kopyası elinde zincirine yeni bir halka ekleyebilmek için yola çıktı. Lord Mount James'ten kurtulmuştuk ve Overton başlarına gelen felaketi takımın diğer üyeleriyle konuşmaya gitmişti. Otele yakın mesafede bir telgraf ofisi bulduk. Önünde durduk. ''Denemeye değer Watson'' dedi Holmes. ''Yasal bir yetkimiz olsaydı kopyaları kolaylıkla görebilirdik ama henüz o aşamaya gelmedik. Bu kadar kalabalık bir yerde yüzleri hatırlayacaklarını sanmıyorum. Hadi şansımızı deneyelim.'' ''Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm.'' dedi en kibar sesiyle bankonun arkasında oturan genç bayana hitap ederek. ''Dün yolladığım bir telgrafla ilgili küçük bir hata olmuş da cevap alamadım ve sonuna ismimi eklemeyi unuttuğumu düşünmeye başladım. Öyle olup olmadığını bana söylemeniz mümkün mü acaba?'' Genç kadın bir deste telgraf kopyasını karıştırmaya başladı. ''Saat kaçta yollamıştınız?'' diye sordu. ''Altıyı biraz geçer.'' ''Kime gönderilmişti?'' Holmes parmağını dudaklarına götürerek bana bir bakış fırlattı. Telgrafın sonundaki kelimeler tanrı aşkına şeklindeydi diye fısıldadı. Bir sır verir gibi cevap alamadık canımı çok sıkıyor. Genç kadın formlardan birini desteden çekti. İşte burada altında isim yok dedi kadın kağıdı tezgahın üzerinde düzleştirerek. Evet bu cevap alamamamın nedenini açıklıyor tabi dedi Holmes. Olacak şey değil ne kadar da aptalım değil mi? İyi günler bayan. Yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden sokağa çıktığımızda kendi kendine kıkırdayıp ellerini ovuşturuyordu. Eee? diye sordum. İlerliyoruz sevgili Watson, ilerliyoruz. Otelgrafa bir göz atabilmek için yedi değişik planım vardı. İlk denememizde başarılı olacağımı hiç sanmıyordum doğrusu. Peki ne öğrendin? Araştırmamıza nereden başlamamız gerektiğini. Bir araba durdurdu. Kings Cross istasyonuna, dedi sürücüye. Öyleyse bir yere gidiyoruz. Evet sanırım Cambridge'e gitmemiz gerekiyor. Bütün oklar o yönü gösteriyor. Söylesene diye sordum tıkırtılar eşliğinde Grace İncaddesi'nden yukarı çıkarken. Kayboluşun sebebine dair herhangi bir fikrim var mı? Şimdiye kadarki tüm vakalarda bundan daha belirsiz nedenler içeren hiçbirini hatırlamıyorum. Zengin amcasıyla ilgili bilgi vermek için kaçırıldığını düşünmüyorsundur herhalde. İtiraf etmeliyim ki Watson öyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu hiç sanmıyorum. Sadece o inanılmaz derecede sinir bozucu yaşlı adamın ilgisini çekecek parlak bir fikir gibi gelmişti o anda. Başarılı olduğu kesin. Peki alternatiflerin neler? Birçok alternatif sunabilirim tabi. Kabul etmelisin ki olayın öylesine önemli bir maçtan hemen önceki gece gerçekleşmesi ve takımın kazanmasını sağlayacak vazgeçilmez unsurun başına gelmesi ilgi çekici ve düşündürücü bir gerçek. Elbette sadece tesadüf olma ihtimali de var ama yine de oldukça ilginç. Amatör sporlar bahislere açık değil ama halk arasında her zaman bahis döner ve bir oyuncunun ortadan kaldırılmasının birilerinin işine gelmesi pek mümkün. Yarış hatlarının başına sık sık gelen bir şey bu. Evet bu bir açıklama olabilir. İkinci ve yine oldukça olası bir alternatif de genç adamın gerçekten de büyük bir mal varlığının varisi olması ile ilgili. Her ne kadar şu anda çok basit bir hayat sürse de fidye için kaçırılmış olma ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Bu teoriler telgraftaki bilgileri içermiyor. Çok doğru Watson. Telgraf elimizde bulunan tek sağlam şey ve ilgimizi onun üzerine yoğunlaştırmak zorundayız. Şimdi Cambridge'e gitme nedenimiz de bu telgrafın gönderilme sebebini araştırmaktır zaten. Araştırmamızın alacağı hal şimdilik belirsiz olabilir. Ama bu akşama kadar vakayı çözeceğimize en azından bu yolda büyük bir ilerleme sağlayacağımıza dair inancımın tam olduğunu söyleyebilirim. Üniversite kentine ulaştığımızda hava kararmaya başlamıştı bile. Holmes istasyondan bir araba tuttu ve adama Dr. Leslie Armstrong'un evine gitmesini emretti. Birkaç dakika sonra çok kalabalık bir caddeye bakan büyük bir konağın önüne gelmiştik. İçeri davet edildik ve uzun bir bekleyişten sonra masanın arkasında oturmuş halde bizi bekleyen doktorun odasına kabul edildik. Leslie Armstrong ismini bilmemem mesleğimden ne kadar uzaklaşmış olduğumu kanıtlıyordu. Şimdi biliyorum ki kendisi sadece üniversitenin tıp fakültesinin başkanı değil, aynı zamanda pek çok bilim dalında Avrupa genelinde bir üne sahip bir düşünür. Ne var ki adamdan etkilenmek için parlak sicilini bilmek gerekmiyordu. Ona tek bir bakış atmak yeterdi. Güçlü hatlara sahip köşeli yüzü, kalın kaşları, derin düşünceler yansıtan gözleri ve bir heykelinkini andıracak kadar sert çenesiyle Sağlam karakterli, zeki, amansız, kendine güvenen, anlaşılması zor bir adam olduğu belliydi. Doktor Leslie Armstrong'un bende uyandırdığı izlenim böyleydi. Dostumun kart vizitini tutuyordu elinde ve başını kaldırıp bize baktığında yüzünde memnun sayılabilecek bir ifade yoktu. ''İsminizi duydum Bay Sherlock Holmes ve mesleğinizin ne olduğunu biliyorum. Hiçbir şekilde onaylamadığım bir meslektir.'' Bu konuda doktor ülkede bulunan her suçluyla hem fikir olduğunuzu biliyorsunuzdur diye cevap verdi dostum sessizce. Çabalarınız suçlarla savaşmak olduğu sürece efendim toplumda mantık sahibi her birey tarafından destek görmeniz kaçınılmazdır. Öte yandan bu doğrultuda çalışan resmi kuruluşlarımızın yeterli olduğundan en ufak bir kuşkum yok. Mesleğinizin eleştirilmesi gereken tarafları insanların özel hayatlarına burnunuzu sokup sırlarını karıştırmanızda. Saklı kalması daha hayırlı olan aile meselelerini yeniden su üstüne çıkarmanızda ve sizden daha meşgul olan kişilerin zamanını harcamanızda yatıyor. Söz gelimi şu anda sizinle sohbet etmek yerine bir tez yazıyor olmalıydım. Buna hiç kuşkum yok doktor. Ne var ki konuşmamızın bir tezden daha önemli olduğu ortaya çıkabilir. Yeri gelmişken çok yerindeki suçlamalarınızın tam tersi doğrultuda çalıştığımızı, özel meselelerin duyulmaması için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Söylediğinizin tersine bir dava polisin eline düştüğünde kaçınılmaz olarak gerçekleşen şey budur. Dilerseniz ülkenin düzenli kuruluşlarının önünde ilerleyen düzensiz bir akıncı olarak değerlendirebilirsiniz beni. Buraya Bay Godfrey Stanton'la ilgili bilgi almaya geldim. Ne olmuş ona? Onu tanıyorsunuz, değil mi? Çok takdir ettiğim bir delikanlıdır kendisi. Ortadan kaybolduğunu biliyor musunuz peki? Ah, gerçekten mi? Doktorun sert atlarında en ufak bir değişiklik olmamıştı. Dün gece otelinden çıkıp gitmiş. O zamandan beri hiç haber alınamadı. Geri dönecektir. Üniversite futbol maçı yarın oynanacak. Bu çocuksu oyunlarla hiç ilgilenmiyorum. Genç adamın kaderi benim için son derece önemli olabilir. Çünkü onu severim. Futbol maçı ise tamamıyla ilgi alanımın dışında. O halde Bay Stanton'ın kaderiyle ilgili araştırmalarımla ilgilenmenizi rica etmek zorundayım. Genç adamın nerede olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorum. Dün kendisini gördünüz mü peki? Hayır görmedim. Bay Stanton sağlıklı sayılabilecek biri miydi? Kesinlikle. Hasta olduğu bir zaman hatırlıyor musunuz? Hayır hiç. Holmes doktorun önüne bir kağıt koydu. O halde geçen ay Bay Godfrey Stanton tarafından Cambridge'deki doktor Leslie Armstrong'a ödenmiş 13 altına ait bu faturayı açıklayabilirsiniz. ''Bunu Bay Stanton'ın masasının üzerindeki evrakların arasında buldum.'' Doktorun yüzü öfkeyle parladı. ''Size bir açıklama bulunma zahmetine katlanmak için hiçbir sebep göremiyorum Bay Holmes.'' Holmes faturayı defterinin arasına geri koydu. ''Halka bir açıklama yapmayı tercih ederseniz bu er ya da geç olacaktır.'' dedi sakince. ''Başkalarının gazetelere duyurduğu konularda sessiz kalabildiğimi az önce söyledim. Bana güvenmeniz gerçekten çok akıllıcı olur.'' ''Konuyla ilgili hiçbir bilgim yok.'' Londra'ya gittiğinden beri Bay Stanton'dan haber aldınız mı? Kesinlikle hayır. Olur şey değil, postaneler bugünlerde pek iyi çalışmıyor galiba, diye iç çekti Holmes yorgun bir şekilde. Dün akşam saat 6'yı 15 geçe Godfrey Stanton tarafından size son derece acil bir telgraf yollandı. Kayboluşuyla ilgili olduğu su götürmez bir telgraf. Ve bakın, onu almamışsınız bile. Affedilmez bir kusur, hemen buradaki büroya inip şikayetlerimi bildireceğim. Dr. Leslie Armstrong masasının arkasındaki yerinden ayağa fırladı. Yüzü hiddetten kıpkırmızıydı artık. ''Evimden çıkmanızı isteyeceğim efendim.'' dedi. ''Sizi tutan Lord Mount James'e söyleyin ne ondan ne de tuttuğu ajanlarından bir şey duymak istemiyorum. Hayır efendim tek kelime dahi.'' Öfkeyle ziline bastı. ''John baylara kapıyı göster.'' Gururlu bir uşak bizi kapıya doğru iteydi ve kendimizi sokakta bulduk. Holmes birden kahkahalara boğuldu. ''Dr. Leslie Armstrong gerçekten sağlam bir karaktere sahip enerjik biri. Sence de öyle değil mi?'' diye konuştu sonunda. Yeteneklerini o doğrultuda kullansa Moriarty'nin ardında kalan boşluğu doldurabilecek daha uygun bir adam düşünemiyorum. Evet zavallı Watson işte buradayız. Yanımızda tek bir arkadaş olmaksızın bizi istemeyen bu küçük kasabada mahsur kalmış durumdayız. Buradan çıkmak vakamızı terk etmek anlamına gelir. Armstrong'un evinin hemen karşısındaki bu küçük han ihtiyaçlarımızı karşılar. Caddeye bakan odalardan birini ayarlayıp bir gecelik ihtiyaçlarımızı alabilirsen ben de birkaç araştırma yapacak zamanı bulabilirim. Sonradan anlaşıldığı üzere Holmes'ün sözünü ettiği araştırmalar tahmininden daha uzun sürecekti. Saat 9'a yaklaşırken ancak dönebilmişti hana. Solgun ve keyifsizdi. Üstü başı tozla kaplanmış, açlığı yorgunlukla birleşince bitkin düşmüştü. Masanın üzerinde soğuk bir akşam yemeği onu bekliyordu. Karnını doyurup piposunu yaktıktan sonra... İşler ters gittiğinde sahip olması beklenen şu yarı komik ve filozofça bakış açısını takınmaya hazırdı artık. Bir araba sesinin duyulmasıyla ayağa kalkıp dışarı baktı. Bir kupa arabası ve önüne konulmuş bir çift gri at. Bir gaz lambasının ışığıyla aydınlatılmış halde doktorun kapısının önündeydi. ''Bu araba tam 3 saattir yok.'' dedi Holmes. ''6.30'da yola çıktılar ve gördüğün gibi şimdi döndü. Bu 10 ya da 12 millik bir yarı çap veriyor.'' Üstelik doktor bunca yolu günde en azından bir defa, bazen de iki defa alıyormuş. Hastevlerine evlerine giden bir doktor için garip bir şey değil bu. Fakat Armstrong o tür bir doktor sayılmaz. Bir öğretmen ve danışman olarak görev yapıyor. Onu yazınsal işlerden uzak tuttuğu için mesleğinin diğer uygulamalarından hiç hoşlanmıyor. Kendisine son derece can sıkıcı gelmesi beklenen bu yolculuklara çıkmasının nedeni nedir? Ve ziyaret ettiği kişi kim? Arabasının sürücüsüne... ''Sevgili Watson, ilk olarak başvurduğum kişinin o olduğundan kuşkun olmasın. Kendi ahlaksızlığından mı, patronunun tembihlerinin sonucu mu bilemiyorum ama peşime köpeğini salacak kadar kabaydı. Neyse ki adam da köpek de bastonumun görüntüsünden hoşlanmadı ve planları suya düştü. Ondan sonra ilişkimiz gerginleşti tabii, herhangi bir soru sormak söz konusu olamazdı. Öğrendiğim bütün bilgileri kaldığımız bu handa çalışan dost canlısı birinden topladım.'' Doktorun alışkanlıkları ve günlük seferleriyle ilgili bilgileri ondan aldım. Tam konuşuyorduk ki sanki adamın sözlerini doğrulamak istermişçesine kapının önüne geldi araba. Onu takip edemez miydin? Mükemmel Watson, gecemizi aydınlatıyorsun. Doğrusunu istersen bu fikir benim de aklımdan geçti. Gördüğün gibi hanımızın hemen yanında bir bisikletçi dükkanı var. Hemen oraya fırladım, bir bisiklet kiraladım ve araba gözden kaybolmadan önce yola çıkmayı başardım. Kısa sürede yetiştim. Sonra da aramızda yaklaşık 100 metre gibi bir mesafe bırakarak kasabadan çıkana kadar ışıklarını takip ettim. Kır yolunda epey ilerlemiştik ki oldukça utanç verici bir olay yaşandı. Araba durdu, doktor indi, durduğum noktaya doğru yürüdü ve son derece alaylı bir tarzda yolun çok dar olduğunu, arabasının yolumu engellemediğini umduğunu söyledi. Olayı ifade edişindeki ustalıktan daha hayranlık uyandırıcı hiçbir şey olamazdı açıkçası. Hemen arabanın yanından geçip hızla ilerledim. Birkaç mil gittikten sonra bir yere sığınıp arabanın yanımdan geçip geçmeyeceğini görmek için bekledim. Araba gelmeyince yan yollardan birine saptığı kesinleşti. Geri döndüysem de arabadan eser yoktu ve şimdi de senin de gördüğün gibi benden sonra döndü. En başta bu yolculuklar ile Godfrey Stanton'ın kayboluşunun arasında bir bağlantısının olduğunu düşünmeme sebep olacak çok net bir şey yoktu tabi. Dr. Armstrong ile ilgili her şeyin bizi yakından ilgilendirmesi sebebiyle genel bir araştırma yapmak niyetindeyim sadece. Ne var ki şimdi çıktığı bu yolculuklarda kendisini takip eden birilerinin olup olmadığına çok dikkat ettiğini öğrenmek, işin içinde bir bit yeniğinin olduğunu düşünmem için yeterli ve bu durumu tamamen aydınlatmadan kesinlikle pes etmeyeceğim. Onu yarın takip edebiliriz. Edebilir miyiz sence? Düşündüğün kadar kolay değil bu. Cambridge doğası ile ilgili pek bir şey bilmiyorsun, öyle değil mi? Saklanmak için hiç de uygun bir yer değil. Bu gece avuç içi kadar düz bir arazide yol aldım ve peşinde olduğumuz adam da bu gece çok açık bir şekilde gösterdiği gibi, kesinlikle aptal değil. Overton'a telgraf gönderip Londra'da yeni bir şeyler olduğu takdirde bize bu adresten ulaşabileceğini belirttim. Biz de bu sırada bütün enerjimizi telgraf ofisindeki genç ve yardımsever bayanın okumama izin verdiği kopyada yazan ismin, Doktor Armstrong'un üzerinde yoğunlaştırabiliriz. Genç adamın nerede olduğunu biliyor, buna yemin etmeye hazırım. Ve madem biliyor, bunu öğrenemememiz sadece kendi suçumuz olur. Kozların şu anda onun elinde olduğunu kabullenmemiz gerek. Ama senin de gayet iyi bildiğin gibi Watson, oyunu bu şekilde bırakmak gibi bir alışkanlığım yoktur. Buna rağmen ertesi günde çözüme fazla yaklaşamadık. Kahvaltıdan hemen sonra Holmes'un gülümseyerek bana uzattığı bir not aldık. ''Beyefendi.'' Diye başlıyordu. Her hareketimi takip etmekle zamanınızı kesinlikle boşa harcadığınızı bilmenizi istiyorum. Dün gece fark ettiğiniz gibi arabamın arka tarafında bir pencere var. Sizi başladığınız yere geri getirecek bir gezi yapmak isterseniz beni takip etmeniz yeter. Beni gözetlemenin Bay Godfrey Stanton'a bir faydasının olmayacağını da söyleyeyim bu arada. O beyefendi için yapabileceğiniz en iyi şeyin bir an önce Londra'ya dönüp işvereninize onu bulamadığınızı söylemek olacaktır işte geçireceğiniz her dakika kesinlikle boşa harcanmış olacaktır. Saygılarımla, Leslie Armstrong ''Açık sözlü, dürüst bir muhalif. Bu doktor öyle biri.'' dedi Holmes. ''Evet evet, merakımı iyice kamçılıyor. Peşini bırakmadan önce daha fazlasını öğrenmem şart.'' ''Arabası kapının önüne geldi şimdi.'' dedim Holmes susunca. ''İşte biniyor. Binerken penceremize bir göz attığını gördüm. Bisiklete atlayıp ben de şansımı denesem mi acaba?'' ''Hayır hayır sevgili Watson. Keskin zekana her ne kadar saygı duysam da ünlü doktorumuzla başa çıkabileceğinden pek emin değilim. Kendi başıma yapacağım bir takım araştırmalarla ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Korkarım seni yalnız bırakmak zorunda kalacağım. Sonuçta sakin bir kasabada sorular soran iki yabancı istediğimden daha büyük bir karmaşaya neden olabilir. Eminim ki bu saygıdeğer şehirde yapacak bir şeyler bulabilirsin. Akşam olmadan iyi haberlerle dönmeyi umuyorum.'' Ne var ki dostum bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacaktı. Yorgun ve başarısızlığa uğramış halde hanımıza geri döndü. Yararsız bir gün geçirdim Watson. Doktorun gezilerinin yönünü tayin ettikten sonra Cambridge'in o tarafındaki tüm kasabaları ziyaret edip meyhaneciler ve diğer yerel haber ajanslarıyla fikir alışverişinde bulunmakla geçirdim günümü. Bir hayli yol katettim. Chesterton, Histon, Waterbeach ve Oakington köylerinin her birini araştırdıysam da hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bir çift at tarafından sürülen bir kupa arabasının günlük ziyaretleri sakin ve küçük yerlerde fark edilmeyecek bir olay değildir. Doktor hala bir adım önde. Benim için bir telgraf var mı acaba? Evet onu açtım. İşte burada. Trinity Üniversitesi'nden Jeremy Dixon'a Pompeii sorun. Ben bir şey anlayamadım bundan. Ah gayet açık aslında. Dostumuz Overton'dan geliyor. Ona sorduğum bir sorunun cevabı. Bay Jeremy Dixon'a bir not atacağım hemen. Şansımızın döneceğinden hiç kuşkum yok. Bu arada maçla ilgili bir haber var mı? Evet, Yerel Akşam gazetesi son sayısında maçla ilgili ayrıntılı bir habere yer verdi. Oxford bir golle galip gelmiş. Haberin son cümlesinde şöyle deniyor. Açık mavililerin yenilgisi. Oyunun her dakikasında eksikliği hissedilen uluslararası sporcu Godfrey Stanton'ın yokluğuna bağlanabilir. Hücumda yaşanan birlik eksikliğinin yanı sıra savunmada gösterdikleri zayıflık güçlü ve başarılı olan takımın çabalarını etkisiz hale getirdi. ''Demek ki dostumuz Overton'un korkuları yersiz değilmiş.'' diye konuştu Holmes. ''Şahsen Dr. Armstrong gibi futbol benim de ilgi alanıma girmiyor. Bu gece erken uyumalıyız Watson, yanılmıyorsam yarın olaylı bir gün bekliyor bizi.'' Ertesi sabah Holmes'u görür görmez dehşete kapıldım. Çünkü ateşin başında oturuyor, elinde küçük şiringasını tutuyordu. Şırıngayı dostumun doğasındaki tek zayıflıkla bağdaştırıyordum. Ve elinde parıldadığını gördüğümde de aklıma en kötüsü gelmişti. Holmes dehşete kapılmış yüz ifademe gülerek şiringayı masanın üzerine bıraktı. Hayır, hayır sevgili dostum. Korkmak için bir sebep yok. Şiringa kötü bir amaçla kullanılmayacak. Vakamızın üzerindeki esrar perdesini kaldıracak anahtar olma görevini üstlenecek. Bütün umutlarımı bu şiringaya bağladım. Küçük bir keşif gezisinden henüz döndüm ve şimdilik her şey lehimize görünüyor. Sağlam bir kahvaltı et Watson. Çünkü bugün Dr. Armstrong'un peşine düşmek niyetindeyim. Ve yola çıktığımızda onu yuvasına kadar takip etmeden dinlenmek ya da yemek yemek için durmayacağım. O halde diye atıldım. Kahvaltımızı yanımıza alsak iyi olacak. Çünkü doktor bu sabah içerken başlıyor. Arabası kapının önünde. Onu boş ver. Bırakalım gitsin. Onu takip edemeyeceğim yere gidebilirse gerçekten çok şanslı olacak. Buradaki işin bitince aşağı kata inelim de bugünkü işimizde uzman olan bir dedektifle tanıştırayım seni. Aşağı kata indiğimizde Holmes'un peşinden ahıra girdim. Holmes kapılardan birini açtı ve dışarı kulakları kesilmiş beyaz kahve karışımı bodur bir köpek çıktı. Bir çeşit avcı köpeği olduğu belliydi. Seni Pompey ile tanıştırayım dedi Holmes. Pompey yerel izci köpeklerinin gurur kaynağıdır. Yapısının da göstereceği gibi iyi bir koşucu değil ama kokuya gelince üstüne yok. Evet Pompey belki yeterince hızlı değilsin ama orta yaşlı iki beyefendi için fazlasıyla hızlı olacağından eminim. ''Onun için bu deri kayışı tasmana takmak zorundayım. Hadi oğlum şimdi benimle gel ve ne yapabileceğini göster.'' Holmes köpeği doktorun kapısına götürdü. Köpek bir süre etrafı kokladı. Sonra heyecandan kısa bir inleme sesiyle kayışları çekiştire çekiştire caddeden aşağı koşmaya başladı. Yarım saat kadar sonra kasabadan çıkmış koşar adımlarla bir kır yolundan aşağı ilerliyorduk. ''Ne yaptın Holmes?'' diye sordum. ''Eski ve bilindik olmasına rağmen zaman zaman faydalı olabilecek bir şey kullandım.'' Sabahleyin doktorun bahçesine gidip anasonla dolu olan şiringamı arabanın arka tekerleğine boşalttım. İzci bir köpek anason kokusunu buradan John Grant'a kadar takip edebilir. Ve dostumuz Armstrong Pompey'den kurtulmak istiyorsa İngiltere'yi baştan başa dolaşmak zorunda. Hah kurnaz tilkiye bak geçen gece benden bu şekilde kurtuldu demek. Köpek birdenbire ana yoldan sapıp otların bürüdüğü dar bir yola sapmıştı. Yarım mil kadar ileride geniş başka bir yola açılıyordu bu. Ve iz birdenbire keskin bir şekilde sağa dönerek başlangıç noktamız olan kasabaya doğru yöneldi. Kasabanın güneyinden geçerek ilk başta ilerlediğimiz yönün tam aksi bir istikamette devam ettik. Demek bu varyant sadece sağlıklı bir yürüyüş yapmamızı sağlayacak bir şeydi dedi Holmes. Köylerde yaptığım soruşturmanın sonuçsuz kalmasına şaşırmamak gerek. Doktorumuz gerçekten de hiç risk almıyor. İnsan ayrıntısına kadar planlanmış bu aldatmanın ne uğruna olduğunu merak etmeden duramıyor doğrusu. Hemen sağımızdaki kasaba Trumpington olmalı. Vay canına işte arabamız köşeden dönüp bize doğru geliyor. Çabuk Watson çabuk yoksa işimiz bitik. Holmes isteksiz pompeyi arkasından çekiştirerek bir meraya açılan kapıdan içeri fırladı. Alanın kenarlarına ekilmiş çalıların arasına tam sığınmıştık ki araba büyük bir gürültüyle yanımızdan geçti. Bir an içinde oturan Doktor Armstrong'u görebildim. Omuzları çökmüş yüzünü ellerine gömmüştü. Üzüntülü görünüyordu. Dostumun yüzünden onun da aynı şeyi gördüğü anlaşılıyordu. Korkarım ki yolculuğumuzun sonu karanlık dedi Holmes. Öğrenmemize az kalmış olmalı. Hadi gel Pompey, tarladaki şu kulübeye gidiyoruz. Yolculuğumuzun sonuna geldiğimize kuşku yoktu. Pompey kupa arabasının tekerlek izlerini hala görebildiği bahçe kapısının önünde deliler gibi koşturup sevinçle inliyordu. Kulübeye kadar uzanan küçük bir patika vardı. Holmes köpeği çitlere bağladı ve hızlı ilerledik. Dostum küçük gösterişsiz kapıya vurdu. Bir kez daha vurdu ama cevap alamadı. Fakat kulübe terk edilmiş değildi. Kısık bir ses geliyordu kulağımıza. Tarif edilemeyecek kadar hüzün dolu. Acı ve keder anlatan bir homurdu. Holmes kararsız bir halde durakladı ve ardından geldiğimiz yola baktı. Bize doğru bir kupa arabası geliyordu. O gri atları tanımamak imkansızdı. ''Tanrım doktor geri dönüyor.'' diye bağırdı Holmes. ''O halde karar verilmiş. Adam buraya varmadan önce içeride ne olduğunu görmek zorundayız.'' Kapıyı açtı, hol'e girdik. Homurtu yükselmiş, uzun ve acıklı bir inilti halini almıştı. Üst kattan geliyordu. Holmes yukarı fırladı. Ben de arkasından gittim. Bir kapıyı itip açmasıyla beraber ikimiz de şok olmuş bir biçimde kapıda kala kaldık. Genç ve güzel bir kadın yatağın üzerinde yatıyordu. Sakin, solgun bir yüzü vardı. Altın sarısı saçlarının arasında uzaklara bakıyormuş gibi görünen gözleri maviydi. Kadın ölmüştü. Yatağın ayak ucunda yarı oturur yarı diz çökmüş halde genç bir adam yüzünü çarşaflara gömmüş sarsıla sarsıla ağlıyordu. Acısı o kadar yoğundu ki Holmes elini omzuna koyana kadar bizi fark etmedi bile. Bay Godfrey Stanton siz misiniz? Evet evet benim ama çok geç kaldınız. O öldü. Adam o kadar uyuşmuştu ki ne yaparsak yapalım ona yardıma gelmiş doktorları olmadığımızı anlatamadık. Holmes teselli edici birkaç söz söyleyip genç adamın öyle birdenbire kaybolmasının arkadaşları arasında nasıl bir paniğe yol açtığını anlatmak isterken merdivenlerden yukarı birinin geldiğini duyduk. Birkaç saniye sonra kapıda Doktor Armstrong'un sert, acımasız ve şüphe dolu yüzü göründü. ''Evet baylar'' diye söze başladı. ''İstediğinizi aldınız ve bundan kötü bir zamanlama yapamayacağınız kesin.'' Bir ölüm sahnesinde kavga etmek istemem ama sizi temin ederim ki biraz daha genç bir adam olsaydım bu canavarca davranışınız cezasız kalmazdı. Affedersiniz Doktor Armstrong galiba birbirimizi biraz yanlış anlamış durumdayız dedi dostum saygıyla. Bizimle beraber aşağı kata gelirseniz bu hüzünlü meseleyi aydınlatabiliriz belki. Bir dakika sonra sert mizahlı doktorumuzla beraber aşağıdaki oturma odasındaydık. Evet bana ne söyleyeceksiniz diye sordu bize bakarak. Öncelikle Lord Mont James tarafından tutulmadığımı ve ona hiçbir şekilde sempati beslemediğimi bilmenizi istiyorum. Bir insan kaybolduğunda başında nelerin geldiğini araştırıp bulmayı görevim bilirim. Bunu yaptıktan sonra da mesele benim açımdan kapanmıştır ve olayın içinde ceza gerektirecek bir suç olmadığı sürece onları dünyaya duyurmaktansa örtbas etmeye çok daha fazla önem veririm. Eğer düşündüğüm gibi kanunen bir aykırılık yoksa bu meselede sessiz kalacağım ve gerçekleri gazetelerden uzak tutmak için elimden geleni yapacağım. Bu konuda bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Doktor Armstrong ileri atılıp Holmes'un elini kuvvetlice sıktı. Siz iyi bir adamsınız, dedi. Sizi tamamıyla yanlış değerlendirmişim. Tanrı ya şükürler olsun ki zavallı Stanton'ı bu meselede yalnız bırakmaya vicdanım el vermedi de geri döndüm. Yoksa sizinle asla tanışamayabilirdim. Zaten çoğu şeyi öğrendiğiniz için meseleyi kolaylıkla özetleyebilirim. Godfrey Stanton bundan bir yıl kadar önce Londra'da ikamet ediyordu. Ve bu süre içerisinde de ev sahibinin kızına tutkuyla bağlandı. Bir süre sonra da evlendiler. Eşi güzel olduğu kadar iyi kalpliydi. İyi kalpli olduğu kadar da zeki bir hanımefendiydi. Hiç kimse böyle bir eşten utanamazdı. Ne var ki Godfrey şu huysuz asilzadenin varisiydi ve evliliğinin duyulmasıyla bu hakkını kaybedeceği kesindi. Çocuğu iyi tanırım ve mükemmel kişilik özelliklerinden dolayı da onu çok severim. İşleri yoluna koyabilmesi için elimden gelen yardımda bulundum. Durumu gizli tutmak için çok dikkatli davrandık. Çünkü insanlar fısıldamaya başlarsa herkesin öğrenmesi sadece an meselesidir. Buradaki küçük kulübe ve Godfrey'in sıkı ağzı sağ olsun şimdiye kadar olayı sessiz tutmayı başarmıştı. Gençlerin sırrını bir ben bir de şu anda bir iş için Trumpington'a gitmiş olan mükemmel bir hizmetkar biliyordu sadece. Godfrey'in karısı ne yazık ki ölümcül bir hastalığa yakalandı. Son derece ağır bir hastalık. Zavallı çocuk acıdan neredeyse delirecek gibi olduğu halde sırrının ortaya çıkmasını önlemek için Londra'ya maça gitmek için zorlandı. Ona bir telgraf çekerek çocuğu neşelendirmeye çalıştım ve o da bana elinden gelen her şeyi yapmam için yalvardığı bir yanıt gönderdi. Bahsettiğim gördüğünüzü ima ettiğiniz telgraftır. Tehlikenin boyutlarını ona anlatmadım. Çünkü burada yapabileceği hiçbir şey olmadığını biliyordum. Ama kızın babasına gerçeği söylemek zorundaydım. Adamcağız da bunu düşüncesizce Godfrey'e aktarmış. Sonuçta çocuk yarı delirmiş bir şekilde buraya geldi. O zamandan beri de bu sabah gelen ölüm, genç kadının sancılarını dindirene kadar yatağının ayak ucunda diz çökmüş şekilde hiç kıpırdamadan oturdu. Hepsi bu, Bay Holmes. Bu konuda sessiz kalacağı konusunda size ve dostunuza güvenebileceğime eminim. Holmes anlayışla doktorun elini sıktı. ''Hadi gel Watson'' dedi ve acı dolu evden ayrılıp kış gününün solgun güneşine çıktık.